1782, numaralı konu, Ebu Derdağ'ın bir hutbesi, evet, Harşeb El Fezari şöyle anlatıyor, bir keresinde Ebu Derdan'ın minber üzerinde irat ettiği bir hutbesini dinledim, şöyle diyordu, ben, Rabbimin bana, ey Uveymir, buyuracağı, Lebbeyk buyur, emret, dediğimde de, bildiklerinle nasıl amel ettin, diye soracağı günden korkuyorum, çünkü o gün Allah'ın kitabında iyilikleri emreden ayetleri kendilerinin emrettiği amelleri işlemediğime, kötülüklerden men eden ayetleri de kendilerinin men ettiği işleri terk etmediğime dair aleyhimde şahitlik edeceklerdir.